قال الله تعالى في كتابه كريم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وموذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من kadime jae'akumul baynatu baghyan bainahum fehadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqqi Değerli Müslümanlar Allah subhanahu wa bu ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır İnsanlar tek bir ümmetti. Allah uyarıcı ve müjdeleyici olarak onlara peygamberler gönderdi ve onlarla birlikte insanların arasında ihtilafa düştükleri meselelerde hükmesinler diye hak olarak kitapları indirdi. Onlara Allah'ın ayetleri apaçık bir şekilde geldikten sonra kendi aralarındaki kıskançlıktan ötürü onlar ihtilafa düştüler. Allah subhanehu ve teâlâ da onların ihtilafa düştüğü meselelerde Allah'a iman edenleri Hakk'a ulaştırdı, doğruya sevk etti. Allah, şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletendir. Değerli Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar gerek kendi aralarında gerekse de birbirlerine karşı duydukları derin kıskançlıktan dolayı ve nefislerine tabi olmalarından ötürü Allah onları Hakk'a ilettikten sonra Allah onları Hakk'a ilettikten sonra birçok meselede ihtilafa düştüler ve sapıklığı tercih ettiler. Allah subhanehu ve teâlâ da kendisine iman edenleri onların düşmüş oldukları sapıklıktan, ihtilaftan korudu ve inananları doğru yola iletti. Değerli Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar Cuma gününde ihtilafa düştüler. Yahudiler kendileri için özel gün olarak Cuma gününü seçerken, Cumartesi gününü seçerken, Hristiyanlar kendileri için özel gün olarak Pazar gününü seçtiler. Allah Sübhanehu ve Teala Cuma gününü Müslümanlar için tercih ederek Müslümanları bu konuda hidayete ulaştırdı. Yine kardeşler onlar kıble konusunda ihtilafa düştüler. Hristiyanlar doğuyu kendilerine kıble edinirken Yahudiler Beytül Makdis'i kıble edindiler. Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlara Kabe'yi kıble olarak vererek onları bu konuda doğruya sevk etti. Yine onlar namazlarında ihtilafa düştüler. Kimisi ruku ederken secdeyi terk etti, kimisi secde ederken rukuyu terk etti. Kimisi namazda konuştu, kimisi namazında yürüdü. Allah subhanehu ve teala Müslümanlara hidayet ederek doğru namaz kılma şekillerini onlara öğretti, onlara nasip etti. Yine onlar İbrahim Aleyhisselam konusunda ihtilafa düştüler. Yahudiler, İbrahim bir Yahudi derken Hristiyanlar, İbrahim bir Hristiyandı dedi. Allah subhanehu ve Teala, Allah subhanehu ve Teala, hakikati beyan ederek İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif bir Müslüman olduğunu açıkladı ve Müslümanları Hakk'a tabi kıldı. Yine onlar İsa aleyhisselam konusunda ihtilafa düştüler. Yahudiler İsa aleyhisselamı yalanlayıp annesine çok büyük bir iftirada bulundular. Hristiyanlar ise İsa aleyhisselamı ve annesini Allah'tan başka ilah yerine koydular ve onu ve ona taptılar. Allah subhanahu ve taala Müslümanları bu konuda da hakka hakka ileterek İsa aleyhisselam'ın Allah'ın bir kulu ve Rasulü olduğunu kabul ettirdim. Değerli Müslümanlar, Yahudilerin ve Hristiyanların yaşantılarına baktığımız zaman geçmişten günümüze kadar hep bir sapıklık ve delalet içerisindedirler. Onlar ya din adamlarını ve alimlerini Allah'tan başka rafler edinmişlerdir. Ya Allah üçün üçüncü'südür demişlerdir. Ya bizler yeryüzünde Allah'ın çocukları izlemişlerdir. Ya Allah'a cimrilik isnat etmişlerdir. Ya oğul isnat etmişlerdir. Ve onlar kendilerine gelen hakkı gizlemişlerdir. Az bir pahaya karşı satmışlardır. Az bir pahaya karşı kendilerine gelen hakkı satmışlardır. İş şüphesiz ki onlar Müslümanlardan asla razı olmazlar. Ta ki Müslümanlar onların yoluna tam manada uymadığı sürece... Şüphesiz ki, onlar kendilerine gelen hakkı inkar ettiler. Ayetleri inkar ettiler. Kendilerine gönderilen peygamberlerin bir kısmına tabi olurken bir kısmını inkar ettiler. Kendilerine indirilen ayetlerin bir kısmına inanırken bir kısmını yalanladılar. Şüphesiz ki onlar ebedi cehennemde kalacaklardır. Değerli Müslümanlar, Allah subhanehu ve Taala bizlere hidayet etmişken, bu derecede sapkın ve sapık olan bu toplulukların ihtilafa düştüğü şeylerden bizleri korumuşken, haktan böylesine saparak, kendi ihtiraslarına uyarak, kendi ihtiraslarına uyarak hak üzerinde ihtilaf eden bu insanlar, bu milletler Müslüman topluluklara ne verebilir ki? Müslüman topluluklar bu milletlerden sapıklık ve dalalet dışında ne elde edebilir ki? Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَا اَوْلِيَاءَ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ minkum, فَاِنَّهُ minhum. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَامَ الظَّالِمِينَ Ey iman edenler, ey müminler, <gülüyor> Yahudi ve Hristiyanları, Dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden her kim böyle yapacak olursa hiç şüphesiz ki o da artık onlardan olmuştur. Allah zalimler topluluğuna asla hidayet etmez. Değerli Müslümanlar, şöylece dünyada olup bitenlere bir bakın. Etraflıca halkları ve devletleri düşünün. Bakın. Allah'ın kendisine rahmet ettiği çok az bir zümre haricinde insanları, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmiş halde göreceksiniz. Onların acılarıyla hüzünlenmişler, onların sevinçleriyle sevinmişler. Onlara ait nerede bir ayin ve tören varsa orada derhal biti vermişler. Onların güçlerine güç katmışlar, birlikleriyle birlik olmuşlar. Onlar olmaksızın hiçbir birlik kurmamışlar. <gülüyor> Kursalar dahi onların izniyle ve onların maslahatına, maslahatını gözeterek bunu yapmışlar. Belki insanlarımızdan, abilerimizden ve kardeşlerimizden bazıları biz ömrü hayatımız boyunca ne bir Yahudi gördük ne de bir Hristiyan gördük. Böyleyken nasıl olur da onları kendimize dost edinebiliriz diyebilir. Ama bunu söylerken şu yakın zamanda kutlayacağı yılbaşı için hazırlık içerisindedir. Yine devletler ve belediyelere baktığımız zaman insanları bu duruma teşvik edebilmek için bir hazırlık içerisine girmişler. Milyonlarca doları, milyonlarca doları sadece insanları bu kafirlerin, bu dinlerine, bu adetlerine tabi kılabilmek için... Daha da onlara yaklaştırabilmek için ya da sadece Yahudi ve Hristiyanlara sempati, sempatik gözükebilmek için bir gecede harcar olmuşlar. Bir gecede harcar olmuşlar. Yine insanlardan bazıları hiç namaz dahi kılmadıkları halde içki içip kumar oynayıp zina ettikleri halde biz etrafımızda ne bir Yahudi gördük ne de bir Hristiyan gördük. Nasıl olur da onları dost edimebiliriz diye söyleyebilir. İnsan kendi içerisinde yaşamış olduğu hayata hiç bakmaksızın aynada kendisini hiç görmek sizin bizler Yahudi ve Hristiyanları dost edinmedik diyebilir. Halbuki, halbuki hissetmeden yaşamış olduğu şu hayat, şu hayat Yahudilerin ve Hristiyanların. Onun için seçip razı olduğu hayatın ta kendisidir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmaktadır. Men teşabeha bi kavmin fehuve minhum. Her kim bir kavme benzerse muhakkak ki o da onlardadır, o da onlardandır. Bakınız. İslam ümmetinin içerisine düştüğü duruma bakınız. Benzeme konusunda ve onların yollarına sünnetlerine tabi olma konusunda o kadar çok aşireye gitmişlerdir ki bu durumdan Yahudiler ve Hristiyanlar bile rahatsız olmuşlardır ve rahatsızlıklarını da Papalık aracılığıyla şu şekilde beyan etmişlerdir ve demişlerdir ki Müslüman kızlar ile Müslüman kızlar ile Hristiyan kızları artık birbirinden ayırt edemez olduk. Buradan Hristiyan kızlarımızdan ricamız, onları Müslüman kızlardan ayırt edebilmemiz için aç takmalarıdır. Sizler bu ibareyi ister bir hakaret olarak alın, isterseniz acı bir gerçek olarak kabul edin. Bir hadiste Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. An Ebi Sa'id el-Hudri radiyallahu ta'alihi anhu ennen neviye sallallahu aleyhi ve sellem faal... لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرِنِ ذِرَعًا وَذِرَعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ دَبِّنْ لَسَلَكْتُمُوهُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةَ قَالَ فَمَنْ Ebu Said Al-Hudri'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Sizler Sizden öncekilerin yolunu, sizden öncekilerin yolunu karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz. Onların sünnetlerine uyacaksınız. Onların yollarına tabi olacaksınız. Orada bulunan sahabe şöyle sorar. Ya Rasulallah, bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? Resulullah Aleyhisselam da onlardan başka kim olabilir ki der. An Ebi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu anil nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal la yequmus sa'atu hatta hatta tehhuza ummeti bi ahdil kuruni qableha şibran bi şibrin ve zira'an ve zira'in fe kile Rum, ferrum kalemenin nasu illa ulaike yine Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Rasulullah aleyhissalatu vesselam şöyle söylemiştir sizler Sizler önceki ümmetlerin yoluna karış karış arşın arşın tabi olmadıkça kıyamet kopmayacak. Orada bulunanlar dedi ki ya Resulallah bunlar İranlılar, bunlar İranlılar ve Rumlar mıdır, Bizanslılar mıdır? Resulallah aleyhissalatü vesselam da onlardan başka kim olacak ki dedi. Değerli Müslümanlar günümüzde insanlar Yahudi ve Hristiyanlara ya da kendilerinden olmayan ümmetlere tabi olma konusunda o kadar aşırıya gitmişlerdir ki gerçekten hadisi şerifte geçtiği gibi bir karış bile onların onlara tabi olmaktan geri durmamışlardır. Değerli Müslümanlar onlara ait birçok şeyi hayatımızda rahatlıkla görebilirsiniz. Özellikle yakında olacak olan Yılbaşı için şu çarşı pazarlara bir çıkın da bir bakın. İnsanlar Noel için hazırlık girişimlerine başlamışlardır. Sevgililer günlerin, gününden tutun da doğum günü partilerine, gece eğlencelerine, hafta sonu tatillerine kadar her şeyimiz Yahudi ve Hristiyanlardan geçmektedir. Onlar laiklik demişler İslam ümmeti almış, cumhuriyet demişler İslam ümmeti almış. Sosyalizm, komünizm, kapitalizm demişler, milliyetçilik demişler, İslam ümmeti almış. Çok seçmeli yönetim demişler, çok partili yönetim demişler, İslam ümmeti onlardan almış. Halkın iştirakı demişler, oy kullanma demişler, İslam ümmeti onlardan almış. Hatta birçok konuda onları dahi geçmiş durumdadır. Değerli, değerli kardeşler... Benim hidayetime vesile olan ve çok bundan sonra araştırmaya, beni araştırmaya teşvik eden bir yazıda şöyle geçiyordu. Günümüzün insanları İslamiyeti Allah subhanehu ve teala'nın emrettiği gibi değil, Peygamber aleyhisselamın yaşadığı gibi değil, Kur'an-ı Kerim'in yazdığı gibi değil de, Kur'an-ı Kerim'in yazdığı gibi değil de Yahudi ve Hristiyanların istekleri doğrultusunda yaşanmaktadırlar. Gerçekten de kardeşler, hatta bazı kendisine acıdığımız zavallı insanlar dahi İslamiyeti geri getirebilmek için bile Yahudi ve Hristiyanların öngörüleri doğrultusunda hareket etmektedirler. Yani Yahudi ve Hristiyanların o kadar çok etkisi altında kalmışlardır ki onlara tabi olmadan o kadar çok aşırıya gitmişlerdir ki kendi benliklerini onlara o kadar çok kaptırmışlardır ki İslamiyet'i geri döndürme konusunda dahi onların Allah subhanehu ve indirmiş olduğu temiz menheci bir tarafı bırakarak onların yollarına tabi olmuşlardır. Yahudi ve Hristiyanlara tabi olarak getirilecek olan din tam da bugün insanların yaşamış olduğu dindir. Değerli Müslümanlar! Köklerinden kopartılmış, geçmişiyle bağlantısı kalmamış, hayatın hiçbir alanına müdahale etmeyen bir takım isimlerden ve bir takım hareketlerden ibaret olan zinanın, içkinin, faizin hiçbir şekilde yasaklanmadığı, herkesin hayatına rahatlıkla girebildiği, İslamiyet'in hiçbir konuda hiçbir tahakküm hakkı olmadığı bir din. Kardeşler, Allah subhanehu ve teâlânın kulları için... Seçip razı olmuş olduğu din ve onu kemale erdirdiği din kesinlikle böyle bir dinden münezzehtir. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّت على إبراهيم وعلى آل